Ee, aslında bundan yaklaşık bir ay kadar önce Gezi Parkı'nda bir Gezi Bostanı'ndan bahsetmiştik Timur Danış'la konuşmuştuk Gezi Bostanı'nı. Ne yazık ki o bostan artık yok. Ama e, yüzyıllardır var olan bostandan bahsedeceğiz ve bostanlardan bahsedeceğiz. E, bu hafta e, geçtiğimiz günlerde yedi kule sur içi bostanlarına park yapma amacıyla e, bostanlar e, tahrip edildi ve oraya dozerler girdi. E, şu anda orada bir park yapma faaliyeti e, devam ediyor. E, biz bu programın kaydını yaparken park yapma faaliyeti devam ediyordu. Ee, tarihçiler e, ve e, kent plancıları şehir plancıları e, doğa e, dostu e, olanlar e, bu park yapımına e, bir şekilde karşı çıkıyorlar ve orada e, bir e, Eylem düzenlediler. Bir basın açıklaması yaptılar. Ee, birazdan konuklarım e, bu e, bostan girişimiyle ilgili konuklarımı, e, stüdyo konuğum olacak. Onlarla konuşacağız bostanda neler oluyor ve e, bundan sonra neler olacak. Fakat ondan önce bir İstanbul bostanlarından bahsetmek istiyorum. Ve bunun için bir telefon bağlantımız olacak. Tarihçi Necdet Sakaoğlu'na bağlanacağız. Aa, merhabalar, merhabalar hocam. Olayın, Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun buyurun. Ee, hocam e, programda kule bostanlarını e, Bir şekilde konu edeceğiz Orada yapılan müdahaleyle ilgili Hı -hı. E, Konuşacağız ama ondan öncesinde Biraz sizden İstanbul'un bostanlarıyla ilgili bilgi almak istiyorum evet. Osmanlı döneminde nasıl bir Hı -hı. E, Nasıldı bostanlar O dönem hayatı için ne ifade ediyordu Biraz anlatabilir misiniz Hı -hı. acaba Şimdi tabi Osmanlı dönemi İstanbul'unda bostanlar Çok çok önemliydi şundan O zamanlar yol imkanları Uzak yetiştirme bölgelerinden İstanbul'a taze sebze meyve gelişine engeldi. Dolayısıyla İstanbul yani buğdayını, pirincini, nohudunu vesairesini ta Mısır'a kadar uzanan yerlerden getirebiliyordu ama yaş sebze meyvesini mutlak surette kendi çevresinde edilmek durumundaydı. Bu da bostanları bostanların önemini öne çıkarıyordu. Dolayısıyla İstanbul bir Adeta bostan şehriydi. Bütün çevresinde şeyden Kartal'dan Silivri'ye kadar geniş bostan alanları vardı, bahçeler vardı. Buraların bazılarında sebze, zerzevat yetiştiriliyor, bazılarında meyve yetiştiriliyordu. Bizzat sarayın bulunduğu yer, yani Suru Sultan dediğimiz Topkapı Sarayı'nı kuşatan surların içerisinde de bahçeler ve bostanlar vardı. Böyle bir özelliği vardı İstanbul'un. Evet. Bun, evet bunların çoğu da doğrudan doğruya saraydaki bostancı örgütüne bağlı kuruluşlardı. Evet ee, peki halkın gereksinimini o zaman sağlayabiliyor muydu? Yani tabi ki İstanbul'un nüfusuyla bugünün evet. nüfusunu o zamanla karşılaştırmak tabii, mümkün değil ama evet, o dönemi o zamanda, karşılayabiliyor muydu evet, o zaman yani, nüfusuna ihtiyacı? ortalama İstanbul her dönemde bugünü bir tarafa bırakırsak bir milyonu e, Aşan veya 1 milyonun bir miktar altında kalan bir nüfusu barındırıyordu ve bu az bir nüfus değil tabii o zamanki imkanlarla bütün bunların ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir üretim söz konusuydu. Evet, e, O dönem sanıyorum bir de e, dışarıdan yani İstanbul dışından sadece Marmara bölgesinden belli şehirlerden evet. bir takım tedarikler sağlanıyordu. Bir de tabi buzdolabı ya da buzluk gibi Hiç taşıma ve evet bozulma gibi Bunun, bir şeyler söz konusu olduğu için yakından getirmek zorundaydı. Evet, yani Yalova en fazla İstanbul'a yaş sebze hmm. meyve tabu o zamanki imkanlarla Karamürsel Kayı dediğimiz özel bir tip. Tebze, zerzevat, işte meyve neyse taşımaya mahsus kayıklara getiriliyordu. Mudanya'dan çokça geliyordu. Yani e, Karacabey'de üretilenler gene kıyıya getirilip buradan İstanbul'a sevk ediliyordu. Bu önemli bir e, iş alanıydı. Evet. Pek çok kayıkçı bundan geçiniyordu. Bostancılar vardı. Tabii bostancıları da ikiye ayırmak lazım. Bir doğrudan doğruya saraya bağlı bostancılar vardı. Hı hı. Bunların üretim alanları da hemen İstanbul'un yani için iki yakası e, ve eyüp'ten Silivri'ye doğru olan alanlar. Bakın o, ben size bazılarının adlarını söyleyeyim. Hı hı. Kadıköy e, 1840'lara kadar tam bir bağ alanıydı. Burada Kadıköy bağları dediğimiz pek çok bağ, bahçı vardı, bostan vardı. Son derece... E, İyi üretimler yapılıyordu. Evet. Davut Paşa Bahçesi, hı hı. Beşiktaş Bahçesi, İskender Çelebi Bahçesi, Dolma Bahçe, Kuru Çeşme, Arnavutköy Bahçeleri, Mirgül, Kalender, Çubuklu, Kandilli, Tokat Bahçeleri, şimdi ki yani Beykoz oluyor. Ee, Yedi Kule, Vidos, Langa, Ali Bey Köyü, Katani, Karaağaç, Hasköy. Bütün buralar bahçe bağ bahçe idi. Ee, çokça da. E, sebze yetiştiriliyordu. İstanbul'un evet. çok özel sebzeleri var. Mesela bu Boğstam patlıcan dediğimiz evet. e, pat, patlıcan türü İstanbul'a özeldi. Evet. En, enginar bir İstanbul sebzesiydi. Ispanağın çok e, iyileri, en iyileri İstanbul bahçelerinde yetişiliyordu. Bir şey hala bizde İstanbul'da veya Taşra'da Salatalığı Çengelköy bademi diye satarlar. Evet. Çünkü Çengelköy'deki o vadi içerisinde çok güzel salatalıklar yetiştiriliyordu. Langada marul bahçeleri vardı. Bayrampaşa'da enginar bağları bahçeleri vardı. Yani İstanbul bırakınız Taşlıcan'ın sebzesine muhtaç olmayı galiba fazlasını denize dökecek kadar bol sebze üretiyordu. Evet. Evet, o günlerden bugünlere tabii çok şey değişti. Evet. Ne yazık ki bostanlar birer birer yok ediliyor, Hep, tahrip bütün ediliyor semt oldu. Yani yeni Sen... semtler oldu. Evet, evet, cadde bostan, bostancı evet. değil mi? Evet. Tabii cadde bostanı onlardan biri, çift tavuzlar, onlardan biri bostancıya doğru pek çok bağ, bahçe vardı. Koz yatağı adı üzerinde, içerilerde Erenköy'den daha doğru ceviz bahçeleri vardı. Ceviz yetiştiriliyordu. Biz bugün oralara koz diyoruz. Evet. Adı kalmış. Hocam çok teşekkür ediyorum bütün evet. bu bilgiler için. Evet. Ee, Tabii umuyorum. Ecikülerin ayrı bir ağırlığı vardı. Evet. Eciküle Oradaki hendeklerin hepsi birer bahçe haline getirilmişti ve çok özel naneler, maydanozlar yani şey olarak yemeklerde veya salatalarda garnitür olarak kullanılan pek çok şey oralarda özel olarak yetiştiriliyor. Evet bugüne kadar da öyle oldu aslında evet. ama evet. E, bugün e, yani bu hafta e, yapılan müdahaleyle evet, e, bir şekilde hani geleceğe aktarılacak mı aktarılmayacak mı bu soruyu evet. soruyoruz şu anda. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür e, ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ben. ediyorum katıldığınız Peki. için. E, sağ olun. İyi günler. İyi günler diliyorum. Çok Evet tarihçi Necdet Sakaoğlu'ndan Osmanlı döneminde İstanbul Bostanları'nın ne kadar önemli olduğunu dinledik. Şimdi stüdyomuzda bugüne dönüyoruz ve kule Bostanları'nda süreci takip eden tarihçiler grubundan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden doçent doktor Çiğdem Kafescioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yazar Suna Kafadar Merhaba. konuğumuz hoş geldiniz. Evet birkaç günlük bir çaba Birkaç gün önce kepçeler, dozerler girdi. Sur dibinde bir faaliyete başladılar. Hı hı hı. Ve oradaydınız hemen. Evet. <gülüyor> evet, Gezi Parkı evet. bize çok şey öğretti galiba. Alanda olmak. <gülüyor> evet. Orada Önemli. var olmamız gerektiğini evet. düşündük. Aslında gecikmeli olarak orada Olduğumuzu hemen öğrendik. Çünkü şimdi öğrendiğimiz kadarıyla bir, bir buçuk senedir yürümekte evet. olan bir planlama sürecinin biz yürütme noktasının, uygulama noktasının başlangıcında. Bu konudan haberdar olduk. Hı hı. Ee, bu da e, bildiğiniz gibi e, Kule'den şimdiki halde Belgrad Kapı'ya kadar e, uzanan e, alanda bir e, park ve rekreasyon alanı. Sur dibinde bir park ve rekreasyon alanı e, oluşturulması e, projesi. E, proje içinde şu noktada... E, Kule'nin hemen kuzeyinde e, hemen yanında kalan e, tarihi e, bostan parçacığının evet. üzerine e, moloz dökülmekte toprak dökülmekte orayı tesviye etmek üzere yani e, bütün Park alanını aynı seviyede hmm. bir toprak uh, haline bir getirmek var, ve onun var. üzerine hmm. inşa etmek uh, yönünde bir proje var. Yo, hendek, hendek dışarıda. dışarıda. dışarıda uh, fakat ya. orası hani tamamen aynı seviyede bir alan değil. Bahçenin özellikle bir kendi topografiyası var. Orada kalmış hmm. olan, korunmuş hmm. olan uh, bostanın. Uh, kendine has bir yapısı, onu bir, biraz anlatmaya Hı -hı. çalışırız. Evet. Uh, ve bir topografiyası var ve onun... Uh, bu şekilde e, üzerinin kaplanması, bu çok verimli, bu çok kıymetli ve tarihi değeri olan e, toprağın üzerinin kaplanması ve oradaki mirasın da üzerinin e, kaplanması e, söz konusu. Dolayısıyla e, bu park projesinin revize e, edilmesi, hani kısmen tekrar tasarlanarak orada bostanlara da yer Hı -hı. E, açılmasının mümkün olup olmadığını ee, araştırıyoruz evet. Evet, bu konuda girişimlerde de bulunuyorsunuz bildiğim kadarıyla evet. dün Cemal Kafadar hocayla birlikte bir tarihçi grubu yine bir açıklama yaptılar hı hı. ve buranın bir e, kültür hatta çocuklar için bir eğitim alanı hmm. olabileceği konusunda hmm. bir öneri hmm. de yapıldı. Bugün de galiba belediye başkanıyla bir görüşme oldu. Bugün diyorum program cuma günü aslında yayınlanacak ama e, şu anda e, çarşamba günü kayıt yapıyoruz. O yüzden bugün diyorum. Hmm. E, ne oldu belediye başkanıyla? Belediye görüşme? başkanıyla görüşmedik. Hmm. E, belediye ile irtibata geçtik ve onlara derdimizi anlatabilmek istedik. Yani. Ee, biz park projesine karşı değiliz. Kesinlikle değiliz. Ama park projesi içerisinde bu bostanların korunabileceğinin e, mümkün olduğuna inanıyoruz. Öyle bir inançla gittik ve Fatih Belediyesi ile görüştük. Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittik ve oradaki hem CHP hem AKP e, meclis üyeleriyle görüştük ve grup baş, başkan vekiliyle görüştük. E, ve dertlerimizi ilettik. Onlara elimizdeki belgelerle, haritalarla, fotoğraflarla, çünkü bu özellikle şu an içine moloz dökülen Bahçenin 1890'dan bir fotoğrafı var. Bu çok nadir bir şey değil mi? Evet, yani? 1880 ve 90'lardan fotoğrafları evet. var ve evet. 18. yüzyıl sonlarındaki haritalarda da görünebiliyor ismiyle. Evet. Son derece ta çok önemli teki, tarihi. Çok güzel. Evet, yani. evet, evet, çok özel bir bahçe. Evet. evet, evet. Ee, peki nasıl bir tepkiyle karşılaştınız ya da ne dediler sizi? Hani bu konuda takipçi olacağız, evet üzerinde duracağız. Yani siz. Ne hissettiniz onların tavırları ya da olaya sahip çıkmaları konusunda? Bir kere dinlemeye açık olmaları çok hoşumuza gitti. Yani uzun uzun anlattık hakikaten öyle bir 15 dakika 20 dakika gibi bir asla yoktu. Bayağı saatlerce bütün günümüz <gülüyor> aslında orada geçirdik ve saatlerce değişik kişilere anlattık derdimizi. Onlar tabii kendi uzman kadrolarıyla çalışıyorlar ve işte kendi kadrolarına bunu açıklamakla işte kendi... Işte yani kendi çalıştıkları gruplara bunları açıklamaları Hı -hı. gerekiyor, Belediye Başkanı ile görüşmeleri gerekiyor. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı yoksa evet. Fatih Belediye mi? Yok İstanbul, İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı. Hı -hı. Fatih Belediye Başkanı zaten gitti bizim şeyimiz Hı -hı. o sırada Hı -hı. ve kendisi böyle bir revizyonun mümkün olabileceğini. Umut Aslında, var yani. Hı hı, evet hı hı, söyledi hı hı. ve biz bunun üzerine zaten İstanbul Belli, Büyükşehir Belediyesi'ne gittik ve oradaki görüşmelerimize başladık. Hı hı. Yani bir şekilde derdimizi iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Ee, bakalım yani <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> çünkü yapılabilir bir şey ve yapılabilirse çok kıymetli olacak bir şey. Şimdi orada korunmuş olan birkaç bostan var aslında. Hı hı. bizim hani telaşla üzerinde durduğumuz bu söylediğim 7 kulenin hemen kuzeyindeki alan kamu Burada, arazisi olan alanlardan. Kamulaştırılmış, kamulaştırılmış alan. Bu bütün bu alan geçtiğimiz sene içinde kamulaştırılmış. Şimdi de vakfının Surpagok Vakfı'nın. Şimdi şöyle bir oralar var. Kesin, o kesin değil, değil. aslında. Anladım. Yani Rum birine ait olduğu söyleniyor ya da Ermeni alanı olduğu söyleniyor ama bu tür belgeler maalesef elimizde Hı -hı. çok yok. Hı -hı. Varlar ama çok Hı -hı. yoklar. O Hı -hı. konuda bir o konuda muhalef aslında Anladım. evet Hı -hı. evet evet orada Hı -hı. bir muhaleflik var aslında ve her gün Hı -hı. yeni bir şey öğreniyoruz bu konuyla ilgili. Evet. O yüzden hakikaten her gün <gülüyor> yeni bir bilgi, <gülüyor> evet, bilgi yani. eklendiği şey için bir şey var evet evet, yani evet kesinlikle kesinlikle Peki. evet orada bulduğumuz bir bir 18. yüzyıl Çiftliği diyebiliriz buna. Hmm. Bir 18. yüzyıl bahçesi. Bahçe derken hani böyle işte sadece çiçek dikmeye, dinlenmeye yarayan yer değil. De. Hemen şimdi Necdet Bey'in anlattığı gibi tarımsal üretim yapılan bir bahçe. Ve zannediyoruz ki bu 3. Selim'in sadrazamı olan İsmail Paşa'nın bahçesi. Hmm. Çünkü 18. yüzyıl sonu. Kaufer haritalarında İsmail Paşa bahçesi olarak görünüyor. Sonra da ta 19. yüzyıl sonlarına kadar o ismi korumuş. Burada bir bostan evi var. Ahşap hı. bir ev. Hala duruyor A mu? Hala duruyor. Oo, Ve bunun, bunun korunabileceğini bildirdi bize Fatih Belediyesi'ndeki hı hı. Evet. yetkililer. Bir kuyu var. Hı hı. Su, havuzu. su havuzu var. Su evet. havuzuna bağlı su kanal var. Bu çok orijinal çok. bir bahçe, bir tarımsal yapı ve bütünlüğünü koruyabilmiş. Hani sürekli kullanılmış olduğu için işlevini kaybetmemiş ve bütünlüğünü koruyabilmiş. Tekil bir evet. örnek İstanbul'da Suriçi tarımsal alanı olarak yani bir kentsel tarım mirasının bugün bizim elimizde tutabileceğimiz tek örneği çünkü gerçekten başka yok. Dolayısıyla evet. bunu korumayı başarabilirsek, belediye bunu yapabilirse aslında çok ilginç bir şey yapmış olacak. Çünkü bir yandan Hı, bu 18. Edeyim. yüzyıl mirasını korumuş olacak. Kentsel mirasın bu kadar özellikli bir yönünü korumuş olacak. Bir yandan da bu çok çağdaş şehirciliğin çok ortada, çok bugünlerde konuşuluyor olan işte kent içi kent tarım, kent bahçeleri, kent, bahçeleri, bahçeleri, kent evet. içinde yerel üretim meselesinin içine çok çok orijinal, çok tarihi bağları çok sıkı sıkıya korunan bir şekilde çok girmiş olacak. Çok bir fırsat olacak. aslında evet, çok, değil mi? Çok, Tabii, evet e, Aslında olumsuz bir şey e, bir yandan ama bu olumsuzluktan hmm. da bir fırsat e, doğabilir. Evet kesinlikle. E, ümidimiz bu. Evet, evet, evet, evet. E, ümidimiz bu. Ben çok yakında bir makale okudum. Ee, bir örnek olması açısından tabii e, söylüyorum. Muhtemelen biliyorsunuzdur Versailles Sarayı'nın Paris'te bahçeleri bugün işletiliyor. Hmm. Bahçıvanlar hmm. tarafından hmm. ve orası bayağı bir hem bir turistik e, destinasyon olarak hmm. insanlar bahçeleri dolaşıyorlar. Hem de e, çok ciddi bir bir e, e, işte kutu projesi ya da işte insanlar oradan gidip ürün de alabiliyorlar. Hı hı. Hem de oradaki insanlara bir şekilde gelir oluyor orada yerelde yaşayan hı hı. insanlara. O anlamda aslında İstanbul'da da bu tür bir örnek oluşturabilir. Çünkü bildiğim kadarıyla oradaki yerel halk çok ciddi bir geçim kaynağı değil mi yerel halk için? Ee, ...bostanlar. Evet, bostanları işletenler için e, tabii. Evet. E, diğer yandan orada bir park ihtiyacı da var. Çünkü uzun zamandır o bölge metruk kalmış... Ee, o yüzden daha şey önceden galiba, bir, e, e, alanın bir kısmına, şimdi bu bizim ilgilendiğimiz alana yeni moloz dökülüyor ama başka bir alana daha önceden e, toprak dökülmüş, orada haklı olarak e, orada yaşayanlar tozdan şikayet ediyorlar, oranın metruk olmasından şikayet ediyorlar, oranın bir e, tekinsiz bir yer olmasından hmm. e, şikayet ediyorlar vesaire. Dolayısıyla hani park bunlara tabii çözüm olur mu? Bir çözüm olabilir <gülüyor> <gülüyor> hani ill, ille de olmaz bunu da evet. e, biliyoruz yani <gülüyor> park demek ille güvenlik evet. e, demek değil ama e, daha az tozlu bir yaşam evet e, bir derece belki daha güvenli bir yaşam ama e, bahçeyle bostanla iç içe geçmiş bir park evet. gerçekten e, e, çok özellik evet. evet. yaşayan bir şey Çok evet. insanlarla ilişkisi çok daha farklı e, çok daha e, günlük hayatın bir başka kısmından hani sadece gidip vakit geçirmek işte koşmak bisiklete binmek kahvede oturmak falan bunlar tabii ki günlük hayatın parçası ama bir yandan da orada bir tarımsal üretim yapılıyor olması oradan bir şeyler alınabiliyor <gülüyor> olması oluyorsa eğer efendim 7 kule marulunun oradan satın alınabiliyor <gülüyor> olması vesaire bunlar şehirle ve şehir tarihiyle yeni ilişkiler evet. çok daha sıkı ilişkiler kurmamıza yarayabileceği Şeyler. Yani Çok o yedi ha. kule marulu <gülüyor> mesela Yeniden <da> aslında üretilebilse <gülüyor> ne kadar harika bir şey dedi. Evet. Oldu. Şimdi Çok biraz önce, şey önce Necdet Hoca e, patlıcandan bahsetti mesela. Bostan patlıcanından. <gülüyor> Hala var mı bilmiyorum tabii araştırmak <gülüyor> <gülüyor> lazım ama... Ee, çok ciddi işte Çengelköy Salatalığı da çok kolay bulunabilen e, bir ürün değil. Yani bir, bir takım alanlarda Hı -hı. çok ciddi yetiştiriliyor belki ama Hı -hı. hani bahçede özel olarak Bostan'da yetiştirilen Çengelköy Salatalığı bulmak pek mümkün tabii, değil gerçekten. Çünkü o çok çen daha değerli. Çengelköy Salatalığı olan <gülüyor> bir şeyler alıyor. Şey. Evet, evet, çünkü bir yandan da ee, şehir bahçeciliğinin insanın şehirde toprakla ilişkisini yeniden kurması, o ürünlerin nasıl yetiştiğini çocukların görmesi, işte domatesin aslında ağaçta yetişmediğinin farkına varmaları <gülüyor> ki böyle sorunlarla <gülüyor> karşılaşıyoruz artık ne yazık evet. ki. Ee, ve e, toprağın bir şekilde aslında insanı e, bir yandan da rehabilite ediyor olması, <gülüyor> toprağın verdiği huzur e, onlar çok önemli ve... E, Oradaki insanların aslında parkla birlikte parkta bir şeyler yetiştiriyor olmaları da sanıyorum güvenlik açısından da bir şeyleri çözebilir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar bir park sahiplenirlerse bir yere sahip çıkarlarsa orada varlık gösterirlerse orada başkalarının varlık göstermesi daha zor olur diye düşünüyorum hı hı. ki aslında hı hı. bunun örnekleri de var. Ee, şimdiye kadar çok sahip çıkılmamış ee, çok da hani gözlerden ırak bir yer olduğu için muhtemelen e, güvenlik problemleri <gülüyor> çıkıyor olabilir. <gülüyor> ee, yoksa orası bir turistik destinasyon da olabilse çocukların okulların gittiği işte eğitim alanlarının olduğu kültürel bir merkez <gülüyor> de olsa sorun kendiliğinden çözülür gibi de geliyor. Evet bana. evet yani bütün bunlar var tabii işin içinde hani burası bir eğitim alanı <gülüyor> olabilir. Okullar buraya işte bu Suriçi evet. İstanbul'da <gülüyor> bostanlar vardı hani dediğimiz zaman işte nerede işte burada bir tane çünkü işte Langa yok diğer işte efendim topkapı evet. yok vesaire ee, e, yok hani bu var yedi kule hemen orada dolayısıyla hani bir turizm e, rotasının Tabii. içine girmesi Buranın Zaten surlar çok kolay. E, tabii, e, tabii bir tarihi tabii, var tabii tabii. Evet. Peki İstanbul'da başka hani ben benim bildiğim Kuzguncuk Bostanı var. Orada bir dava kazanıldı ve orada bir Hı -hı. kazanım var aslında. Hoş şu anda tam olarak şey değil. Hani bir faaliyette değil. Hala orası duruyor. Hı -hı. şükürler olsun ki başka bildiğiniz şu anda faaliyette olan bostanlar İstanbul'da var mı? Hiç yani sur boyunca evet, birkaç bostan ve var. var ve Koca Mustafa'ya doğru çıkarken var. Çapa bölgesi yani sürprizli hani Hı -hı. dolaştığınızda Hı -hı. sürprizli kalmış Hı -hı. bostanlar var. Hı -hı. Ama e, onun dışında ben mesela ne bileyim. Sarı yer olsun, şişli olsun falan hiç bilmiyorum, hiç görmüyorum. Ama yani hala bu işte surdan yukarı doğru çıkan şeyler de var yani sürprizi hı hı. böyle Bosnlar. Onun dışında tek tek kalmış ıı, yerler evet. var zannediyorum. Mesela Arnavut köyde ıı, vadinin hı hı. içinde kalmış işte evet. böyle hani artık yerleşimin içinde evet, kalmış evet. ama hala üretim yapılan evet. dördüncü var. Bostancı da olduğunu evet. biliyorum. Gene öyle çok aralarda var. kalmış. Yakın evet. zamanlara kadar aslında hani bu son senelerde hala evet. var mı bilmiyorum. Böyle küçük küçük bahçeler, bahçecikler var. var. Gayrettepe'de bir vadide küçük yine işte bir şekilde geçerken <gülüyor> gördüğümüz hepimizin üretim e, küçük küçük bahçeler bahçeler var e, ama su ihtiyacı olması ama bunun içi çok ilgili dönüm hiç. kadar evet. bir araziden söz ediliyor. <gülüyor> 90 dönüm 90 kadar dönüm. bir araziden Hı. bahsediliyor. Bunun bostan olan kısmı zannediyorum aşağı yukarı bir 10 dönüm. Evet. Yani bostan olarak kalmış Hı. olan kısmı evet. bu alan içinde. Yani sur e, dibi boyunca var e, farklı bostanlar ama bu park projesinin içinde e, kalmış olan e, alan. Bu da bir başka özelliği tabii çünkü hani surlu e, duvarlı e, şehirler... E, Çoğu zaman endüstrileşme süreci boyunca kaybetmişler sur içi hı hı. bahçelerini. Hani hı hı. İstanbul'da bunlar 20. yüzyıla kısmen ulaşabilmiş. Hı hı. Çukur bostan, langa bostanları vesaire gibi sur dibi gibi. Burada da elimizde böyle işte çok özel almış. bir, özel çok bir, özel alan bir alan şehir içi. Evet. Tarımsal alanı, bostanı evet. var. Ee, evet. <gülüyor> Ve aslında bu alanı korumak için, yani bu tür alanları korumak için zaten işte 2011'inde alan yönetim planı denen bir şey onaylanmış. <gülüyor> ee, işte İstanbul Tarihi Yarımada adı yönetim planı içerisinde bu İstanbul Karasurları Dünya Miras Alanı ile ilgili plan kararları içerisinde diyor ki, İki cümle okuyayım. Hı hı. İstanbul Karasurları su hendeklerinde kısmi arkeolojik araştırma kazısı yapılabilir. Su hendeklerinde peyzaj düzenlemesi yapılarak surlar ile bir bütün olarak korunacaktır. Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan günümüze kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları korunacaktır. Evet. Bu Bundan de da geçinilmiş. zaten hı, Elimizde ortada. bu harita var ve bu çok özel hı hı. bir şey. Evet. Evet umuyoruz e, girişimleriniz e, ve e, bir şekilde e, bu yedi kule bostanlarında verilen e, bu mücadele e, sonuca ulaşır ve umuyoruz pek yakında orayı bir e, bostan Olarak devamını görürüz korunur bir şekilde parkla birlikte yaşayan bir yer bir şehir tarımının yüzyıllardır sürdüğü bir yer olarak gelecek kuşaklara aktarılır çok teşekkürler katıldığınız evet. için biz teşekkür i̇şte, ederiz e, ağzınıza sağlık evet programımızı her zaman olduğu gibi birkaç anonsla kapatmak istiyorum Buğday Derneği'nin e, Şişli'de kurduğu %100 ekolojik pazarda e, Yarın, yani e, cumartesi günü çocuklar kitap okuyor saat 11'de. Katılmak isteyenler varsa e, hepiniz davetlisiniz. Seferi Hisar'daki e, %100 ekolojik pazarda e, cumartesi günü Orhanlı köyü ziyaret edilecek. E, ve buradaki doğal tarım nasıl yapılıyor? Bir e, inceleme e, gezisi olacak bu. Yine 14 Temmuz pazar günü Büyükada'da saat 19-21 saatleri arasında gönüller evinde, doğa dostu temizlik ve kompost atölyesi yapılacak hepinizi bekliyoruz umarız yedikule bostanları da korunur ve orada da böyle güzel atölyeler yapılır hepiniz sağlıcakla kalın hoşçakalın tohumdan hasada ekolojik yaşam hazırlayan ve sunan buğday ekibi